Nitekim Müslim ve Buhari'nin tahric ettikleri Ebi Said hudri radıyallahu anh'tan gelen bir hadiste Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. La tubqiya fi'l mescidi khawkhatun illa khawkhatu Ebi Bekr'in. Elbette mesciddeki kapılar bırakılmayacak Ebu Bekr'in kapısı müstesnadır. Asabı ı kiramın zamanında Mescidi Saadet'e kapılar açılmıştı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ebubekir Bekir ve Hazreti Ali'nin kapılarından başka tüm kapıların kapatılmasını emretmiştir. İmam Ayni ve Ali'ül Kari Ebu Bekir Sıddık'ın hilafetine bu hadis dahi delildir dediler. Ayrıca Ali'ül Kari Ebu Bekir Sıddık'ın evinin avalide olduğu ve mescide açılacak kapısı olmadığı tespit edildiğinden burada kapının mecazi manası olan hilafeti tercih ediyorum demektedir. Turebeşti ve birçok ulemaya göre bu hadiste geçen ikinci Havha kelimesinden Murat, Ebubekir Bekir Sıddık radıyallahu anh'un nisbetidir. Bu nisbet baki kalacaktır. Nitekim Hazreti Ebubekir Bekir Sıddık ve Hazreti Ali'den gelen nisbet Nakşibendi ve Kadiri olarak devam etmektedir. Ulema enbiyanın mirasçılarıdır. Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme gelen ilim, Kur'an'dır ve hadis yani sünnettir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de, vahiy vasıtasıyla Allah Teala'dan almış olduğu Kur'an ve sünneti, mirasçılarına bırakmıştır. Bu mirası alan ve peygamberin davetine icabet eden ulema da, asıl itibarıyla üç kısımdır. 1- Zengin babasından miras alıp sağa sola savuran israfçı evlat gibi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemden aldığı ilmi zalimane, nefsine yahut sevdiğine yahut korktuğuna uyarak heder eden alimlerdir. Bunlar Kur'an ve sünneti öğrendikleri halde onunla amel etmeyenlerdir. 2. Ara sıra yolunu şaşırsa da çoğu zaman Kur'an ve sünnetle amel eden fakat aldığı mirası kare geçirmeyen, ve kayıp da etmeyen ulemadır. 3. İhsan derecesine ulaşan kemale erdiği gibi başkasını da kemale erdirmeye çalışan hakiki mirasçı ulemadır. Birincisi büyük günah işleyen zalim, ikincisi küçük günah işleyen muktesit yani ortalama davranan, üçüncüsü ise hiç günah işlemeyen yahut işledikten sonra seciyesini haseneye çeviren ve nasuh tövbeye muvaffak olan ulemadır. Bunlar öncüdür. Emirlik hilafetini alsın almasın manevi hilafeti alanlardır. Kur'an-ı Hakim'de bunlara Sâbikûn ismi verilmiştir. ثُمَّ أَوْرَصْنَا الْكِتَابَ الَّذ۪ينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدْ وَمِنْهُمْ سَابِقُونَ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللّٰه Sonra kitabı kullarımızdan beğenip seçtiğimize miras verdik. Onlardan kimi kendisine zulmedici, kimi mutedil, kimi de Allah'ın izniyle hayırlarda öne geçmek için yarış ederek öncü olandır. İşte bu büyük bir fazlu keremdir. Buyurulan El-Fatır suresi 32. ayetinde her üç takım ulema da beyan buyurulmuştur.